Hepinize iyi akşamlar. Teknolojinin karanlık yüzüyle yine sizlerle birlikteyiz. Merhaba. Murat'cığım, sonunda bizim de bir ISO'muz oldu. Evet, aslında TSE'ye daha önce geldi ama ISO'muz da var artık. Ee, bundan yaklaşık iki hafta önce ISO 27001 bilgi güvenliği standardı yayınlandı. Evet. Peki, şimdi gelelim. Yani bunun önemini birincisi... Yani daha doğrusu aslında içeriğini biraz al, alalım senden. Tamam. Şimdi e, ISO 27001 e, bilgi güvenliği standartı. Sana 27001'e girmeden çok hani herkesin daha çok bildiği bir standart var. ISO 9000 duydun mu biliyor musun? Toplam kalite kontrol standartı. Evet. ISO 9000'in amacı nedir? E, bu programı bu standartı uygulayan bir kurumun e, süreçlerini yazılı ve tanımlı hale getirmiş olması ve düzenli ve sürekli olarak süreçlerini iyileştirmesidir öyle değil mi? ISO 27000 buna çok 27001 buna çok benziyor ee, süreçlerini'nin e, güvenliğini sağlamayı hedefleyen bir standart bu tabi bilgi güvenliği açısından. Hmm. Tabii bilgi güvenliği dediğimiz zaman işin içinde sadece bilgisayar, bilişim, güvenliği yok. Bu tabii ki var. Onun ötesinde kağıttaki dokümanların güvenliği, her tür sürecin güvenliği, senin kafandaki bilgilerin güvenliği bile var. Yani bu bizim her zaman bilgi güvenliği diye neyi anlatıyorsak hı hı. onun toplamını içeriyor. Toplamını içeriyor. Tabi bu artık bireyler için değil kurumlar için. Bu akşam biraz kurumlara yönelik bir program yapıyoruz. Onu hemen duyuralım. Ee, bu tarihinden çok kısaca bahsedersem aslında e, böyle bir standartın var olmaya başlaması belki bir de bizim de bu programı hayatta yapıyor olmaya başlamamızın nedeni e, biraz 1990'lara geliyor. Evet. Ee, 90'larda ne oldu? Sen bana söyle bakayım. Ne oldu? 90'ların başında teknolojiyle ilgili çok önemli gelişmeler oldu. İnternet, i̇nternet geldi. geldi. Tamam. Bir de... O kadar e... basit bir soruydu ki bilemedik. <gülüyor> bir şey <gülüyor> daha oldu. Bir de kişisel bilgisayarlar, PC'ler çok geliştiriyoruz. <gülüyor> o yüzden bilgisayar denen şey ve internet denen şey böyle bilgisayar bir kurumun bir tane varken herkes önünde olmaya başladı. Ve e, 90'lardan önce bilgi dediğimiz şey fiziksel olarak dosyaya kilitlenen ya da dolaba kilitlenen bir dosyayken, kağıt parçasıyken artık bilgisayarlara gelmeye başladı. Ve tabii çok kolay el değiştirebilmeye başladı. Tamam Dolayısıyla önce bilişim güvenliği ismi altında sonra da daha da genişleyerek önemli olan sadece bilişim değil genel anlamda nerede olursa olsun bilginin güvenliği olsun diye bir standart haline gelmeye başladı. Ee, dünyada standart yazma konusundaki en başarılı ülkelerin başında İngilizler gelir. Bir sürü standart bizim bugün ISO 9000 olarak bildiğimiz... Murat e pardon sen bu İngilizlerle aranda bir şey var ama çok merak <gülüyor> ediyorum. Geçen hafta da bu İngilizlerin muhakkak adını geçirdi. <gülüyor> ...konuyu öyle getirdin ama neyse evet. Ama İngilizlere geçen hafta kötü bir şey söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> bu güvenlik <gülüyor> konusunu beceremiyorlar demiştim. <gülüyor> bu, sefer, bu hafta iyi bir şey söylüyorum. Standart yazma konusunda iyiler. E, yaptıkları şey şu... E, ...bilgi güvenliği nasıl olmalı diye yazdılar. B.S. onların... ...hani nasıl bize T.S.'nin T.S. Hmm. standartları... ...onlarda da B.S. standartların baş harfi... ...İngiliz standartı British standart diye geçiyor... ...BS 7799 olarak yazdılar... ...bu bir, uzun bir süredir... Ee, ...neredeyse 98'den beri vardı... ...2000'de, 2002'de bir takım güncellemeler... ...görmüştü bu standart ama bu standart bir türlü... ...uluslararası bir standart halini almamıştı. Tamam. Ee, bilgi güvenliğini... ...nasıl yaparsak iyi olur anlamında... ...tavsiyeler şeklinde bir standart bir süredir... ...vardı. Senle geçmiş programlarda da... ...konuşmuştuk. Ee, ISO 177-99 diye... ...hatırlarsın. Evet, evet. Ama ISO 177 kurumların... ...kendisini sertifikalandırabileceklerini ben bu işi yapıyorum... ...ben bu işi düzgün yapıyorum... ...diyebilecekleri bir standart değil. Oysa şimdi... ...eski BS7799... ...yeni 27001 olarak gündeme geldi... ...ve artık tam bir standart olarak karşımızda. Aslında şöyle bir şey... ...bu bizim her zaman... bu. Senelerdir yani programı yapmaya başladığımızdan beri hep üzerinde durduğumuz bir konuydu. Onun için ben çok mutlu bir şekilde nur topu gibi yayınlandı diye mutlu oldum. Tabii. Çünkü firmalara güvenliği yapın diyoruz ya orada bir onu kontrol edici bir şey sunmadan önlerini, hem de üzerine apolet takmayan pek işe yaramıyor işin kesin, aslında. Kesin kesin. Burada hemen aklıma gelmişken bizim sevgili Türk Standartlar Enstitüsü'nün de bir hakkını verelim mi? Verelim. Onlar da çünkü... E, i̇ki yıl önce e, çok güzel bir şey yaptılar. Daha e, bu 27001 bir İngiliz standartı pardon uluslararası bir standart halini almadan daha 27001 numarası belli bile olmadan bizim Türk standartları Enstitüsü'ndeki arkadaşlarımız standartın İngiliz halini alıp yani BS7799 halini alıp Türkçe'ye çevirip Türkçe'de tabi 27.001 numarası yoktu onlar da bilmiyorlardı. 177.99-2 diye bir standart olarak yayınladılar. Hmm. Aslında bakarsan Türkiye'deki kurumlar bu standarttaki bir sertifikasyonu dünyanın her yerinden çok daha önce, İngilizlerden sonra tabi ama dünyanın geri kalanından çok daha önce, 2005'in başlarına itibaren bu standart alabilir haldeler idi. Hı hı. Ama 27.001'in çıkması niye önemli? Bu bir uluslararası standart halini aldığı için artık tüm uluslararası e, kurumlarda ve organizasyonlarda diyelim Avrupa Birliği'nde diyelim tüm bankaların e, bir arada olduğu e, bazel konferanslarında artık bir standart olarak zorunlu hale getirilebilecek. O yüzden e, aynı ISO 9000 gibi e, gün geçtikçe daha çok kurum tarafından bu standartın da uygulandığını ve kurumların bu konuda sertifikalandığını göreceğiz. Ya bir kere çok önemli bir anlamda dünya çapında herkesin tanıdığı bir şey. Kimse bizim standartlarımızı kendi içimizdeki önlem standartlarımızı tanımak zorunda değildi. Tabii. Ama şimdi böyle bir şey var. Peki şimdi gelelim kurumlara. Evet. Bence ben fikrimi söylüyorum. Ben ISO 27001 güvenlik apoleti olmayan hiçbir firmaya bilgi güvenliği konusunda güvenmem artık. Doğru. Bundan sonra böyle yapmak lazım. Şu ana kadar bir ortada bir standart yoktu. O yüzden güvenip güvenmeme konusunda kendi içgüdülerimize bakıyorduk. Şimdi artık kurumların genel anlamda bilgi güvenliğini takip edebilecekleri, nasıl yapacaklarına karar verdikleri bir ortamları var. Bir de kendilerini kontrol etmek açısından da önemli. Tabii. Yani çünkü biz burada bas bas bağırıp söylüyoruz sizler kendilerinizi kontrol ettirin diye bilgi güvenliği adına ama bu... Bir anlamda zorunluluk gibi bir şey. Şimdi birazcık um, şeyi açalım mı? Ne yapmak gerekiyor? Tamam. Önce hemen şunu söyleyeyim. Nasıl ISO 9000 olan bir kurum dünyanın en kaliteli mikrofonunu şu anda karşımda duruyor ya da en kaliteni bardağın üretmek zorunluluğunda değil ama e, bunun kalitesi tanımlı ve her gün iyileşiyor olduğu garantisi var. Benzer şekilde ISO 27001 olan kurumda dünyanın güvenlik açısından en iyi kurumu olma garantisi yok. Ama önemli olan güvenliğin ne seviyede olduğu o kurumun yöneticileri tarafından biliniyor ve onların kararı ölçüsünde ortaya konmuş durumda ve zaman içinde artan yükselen bir güvenlik seviyesi var. Peki şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz hangi kurumların özellikle ya acaba benim şirketiminde böyle bir şey ihtiyacı var mı? Bana ne ki diye düşünüyor olabilir. Evet. Yani birkaç sektör adı vererek de e, ya da bütün sektörler diyerek de yönlendirebilir misin bizi dinleyen dinleyiciler? Bütün sektörler dersem çok bir şey söylemiş olurum o mümkün olmamış oluyor. Biraz daha özel sektörlere gideyim senin söylediğin gibi. Bu konuda Türkiye'deki ilk e, hareket etmiş, adım atmış kurumlar arasında elektronik imza servis sağlayıcıları var. Çünkü Telekomünikasyon Kurumu herkesten önce davrandı. Ve neredeyse bir yıl kadar önce dedi ki ben, daha adı 27001 değildi, bs 7799u BS7799'u bir İngiliz standardı olduğu halde Türk firmalardan istiyorum dedi. Bile. Ama hemen bundan sonra gelmesi gereken... Telekom kuruluşlarından sonra hemen gelmesi gereken bankalar ve bizim kişisel bilgilerimizi, özlük haklarımızı teslim ettiğimiz hastaneler yani sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri ve diğer kişisel bilgilerimizi emanet ettiğimiz alışveriş yaptığımız elektronik ticaret sitelerinin hemen bu standarda geçmeleri lazım. Peki ben bir şey soracağım. Galiba bunu önümüzdeki haftada devam edeceğiz bu konuyu. Süremiz bitiyor. Şimdi yayınlandı demesi. Uygulamaya başlandı, geçildi demek mi oluyor? Evet, o zaman? yani bugün bir kurum artık ben hazırım bu sertifikayı almaya diyerek hı hı. E, sertifika verme konusunda akrediti olmuş. Mesela Türk Standartlar Enstitüsü'nü, mesela Türkiye'de de organizasyonu bulunan e, BSA yani İngiliz Standartlar Enstitüsü'nün e, denetçilerini çağırıp gelin beni denetleyin, ben hakikaten hazırım, bana bu sertifikayı verin diyebilir. Ve tabi sertifikayı alır almaz da tüm reklamlarında her yerde benim de sizin bilgi güvenliğinizi korumak için ISO 27001 standardım var deme hakkına sahip. Vallahi Muratcığım bir şey söyleyeyim ben eski bir bankacı olarak ve bugün de sadece bir banka müşterisi olarak çift taraflı baktığımda gerçekten... Bankam, yani çalıştığım bankanın hemen yarın bunu almış olmasını da bir günde alınmıyor ama ya da bu bir süre sonra kesinlikle alan ilk bankalardan biri olmasını isterim yani. Bence de. Banka benimse de aynı şekilde bir an önce güvenliğimin altını çizmek için yani biraz apolet şeklinde de ve güvenliğimi kanıtlamak için de yine alırım. Onu... Bence de. Onun için e, bu konu bugün bitecek gibi değil anladığım kadarıyla. İstersen önümüzdeki haftalarda uygun bir zaman bulunca e, böyle bir sertifikaya nasıl gidilir? Yani evet. bir kurum bunu almak için ne yapar onu ayrıca başka bir hafta konuşalım. Evet bugünkü konumuz e, ISO 27001 bilgi güvenliği standardı ydı. yayınlandı çünkü iki, i̇ki hafta önce. önce. Evet. E, mutluyuz. Böylece bu haftaki programımızı ben şahsen e, daha güvenli kapatıyorum. <gülüyor> Ve teknik yönetmen arkadaşımız e, Eli Halugua'ya da, da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkürler Eli. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.